Merhaba, Mersin'in Erdemli ilçesinde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde ölü bir karetta karetta deniz kaplumbağası bulundu. Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Doğayko temsilcisi Semih İdigül ile kaplumbağayı bulan balıkçılar, nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan karetta yapılanın vicdansızlık olduğunu söyledi. Mehmet Doğaner'in haberine göre Arpaç Bahşiş Belediyesi sahilinde balık tutan amatör balıkçılar yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda 60 kilo ağırlığındaki 40 yaşlarında olan kaplumbağayı görünce şoke oldular. Nesli tükenmekte olan karetta karettaları korumak için dünya seferber olurken kendini bilmez kişilerce öldürülmesine sert tepki gösteren İdigül bu canları koruyalım. Sık sık balıkçılarımızı denetleyelim. Öyle tahmin ediyorum ki bu canlı bir balıkçının ağına takıldı. O balıkçı da sinirlenerek parke taşını bağlayıp denize attı ve boğularak öldü. Bu bir vahşilik, bir vicdansızlıktır. Balıkçılar kaplumbağalarla birlikte yaşamayı öğrenmeli diye konuştu. Karetta Karetta'yı bulan amatör balıkçılardan Arif Gökmen ise kaplumbağayı taş bağlamış halde bulduk. Kıyıya çıkarttığımızda ölmüş olduğunu gördük. Kimseye zararı olmayan bu canlıya niçin işkenceyle öldürürler dedi. Balıkçılardan Karabulut da Arpaç Bahşişbelde sahilinin Karetta Karetta üreme alanı olduğunu kaydederek şunları söyledi. Karetta Karetta'lar Mayıs ayının sonuna kadar bu kumsala çıkıp yumurta bırakıyorlar. Ancak bölgedeki aşırı yapılaşmadan dolayı sahilde yumurta bırakmak için gelen hayvanlar geri dönüyorlar. Kaplumbağaların yumurtalarını bırakması için yazlıkçılar sahili işgal etmesin, şezlonglar konmasın, akşamlar ışıklar yakılmasın, lütfen bu önlemler alınsın diyor Zeki Karabut. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı günlük hayatta kullandığımız en çok su israfına neden olan lavabo ve banyo sularının dönüşümü için 2 milyon lira bütçeli bir proje geliştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Türkiye kıyılarında yüzme suyu profillerinin belirlenmesi ve turizm testlerinde atık geri kazanımı projesi çalışmalarının 18 Kasım 2012'de başladığı belirtildi. Proje su kullanımının en yoğun olduğu sektörlerin başında gelen turizm sektöründe uygulanacak. Otellerde kişi başı günlük su kullanımları 1200 litre değerine kadar ulaşabiliyor. Proje ile gri sular yani lavabo ve banyoda kullanılan sular depolarda toplanacak ve atık su arıtma testlerini gönderilerek temizlenecek. Arıtılan atık sular daha sonra klozetlerde sifon suyu olarak değerlendirilecek. Arıtılan atık sular ayrıca tarımda veya yeşil alan sulama, araç yıkama, yangınla mücadele, sokak yıkama gibi faaliyetlerde kullanılabilecek. Lavabo banyosularının arıtılarak klozetlerde kullanması için başlatılan projenin ilk defa TÜBİTAK MAM Gebze lojmanlarında uygulandığı ifade edilerek 2 milyon lira bütçeye sahip projenin seçilen pilot otellerde uygulandıktan sonra tatil köyleri, büyük iş merkezleri ve benzeri işletmelerde de hayata geçirileceği bildirildi. Evet, gri su sistemleri denilen bu şebekeler esasında pek çok ülkede zaten bilinen ve uygulanan şeyler. Bu uygulamanın her evde artık Türkiye'de olması gerekiyor. Geçkilik. Bile kalınmış bir çalışma ama başlaması da o denli sevindirici. Bilim insanları köpek balığı saldırılarının önüne geçmek için 320'den fazla köpek balığına vericiler yerleştirmiş. Sahil güvenlikleri, sahilleri güvenlik altına almaya çalışıyorlar bu sayede. Vericiler sahillere ve belirli noktalara konulan alıcılarla sinyal vererek Twitter'da bulundukları noktaları mesaj atıyorlar. Amaç Avustralya'da surf tutkunları, dalgıçlar ve yüzücülerin hayatını korumak. Twitter mesajında sadece köpek balonunun yaklaştığı haberi değil, cinsi boyutları ve konum bilgileri de bu şekilde elde ediliyor. Surf Lifesaving Western Australia hesabında var. Twitter'da bakmak isterseniz twitter.com twitter.com.taksim.slswa adresinden ulaşılabiliyor. SLSWA. İzmir'in Gazi Emir ilçesinde nükleer atıkların çevrede yaşayanların sağlığına etkileri ve çocukların engelli doğmasına neden olduğu iddiaları Halen cevap bekliyor. Hayvanların düşük yaptığı tel örgüyle çevrili alana giren köpeklerin bir süre sonra öldüğünü belirten mahalleli nükleer atıklar nedeniyle korku ve endişe içinde yaşamlarını sürdürüyor. Radyasyonlu atıkların kamuoyu tarafından öğrenilmesinin ardından yetkililer alanı tel örgüyle çevirip atıkların üzerine de toprak atarak yetersiz addedilen bir önlem almıştı. Emrensel Net'in görüştüğü Musa Taşan bakın neler demiş. 3 yıl önce arkası açık bir kamyon. Bu çöp tenekeleri gibi 3 tane makine getirdi. Şu ileriye gömüp hemen gittiler. Yerlerini biliyorum. Ben polisi aradım. Bana sen ne karışıyorsun dediler. O günden bu yana burası kokudan geçilmiyor. Kanserden ölen annesinin oturduğu evi gösteren taşan benim buralarda otlayan 15-20 tane keçim vardı. Keçiler gebe oluyor. 2-3 aylığına girdiğinde düşük yapıyordu. Keçi de yavrusu da ölüyordu. Atık alanına giren köpeklerin sonra gelip düşüp öldüğünü gördüm. Burası zehir ve devlet buna göz yumuyor. Dedi. 30 yaşında zihinsel engelli bir oğlu olduğunu belirten Taşan, hemen yanındaki komşusunun da engelli çocuğunun olduğunu söyledi. 25 yıldır bu mahallede oturduğunu kaydeden Lütfi Erşen de 22 yaşında olan engelli çocuğunun bu mahallede doğduğunu söyledi. Çocuğum kendini bilmiyor. Neden böyle oldu? Belki de bu fabrikadan diyen Erşan atıkların bir an önce kaldırılmasını istedi. Türkiye daha nükleer atıkların takibini yapamazken yapılması planlanan nükleer santrallerin atık yönetimini nasıl... Yapılacağı büyük bir merak konusu Yeşil ve barış dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle Mutlu yıllar diyoruz